Hucurat Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulü'nün huzurunda sözde ve işte öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hakkıyla işiten, her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden yüksek çıkarmayın. O'na sözle birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın ki siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Hakikat Allah'ın peygamberi yanında seslerini yavaşlatanlar yok mu? Onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Hücrelerin ardından sana bağıranlar var ya, onların çoğunun akılları ermez. Eğer onlar, sen kendilerine çıkıncaya kadar sabretselerdi, kendileri için elbet daha hayırlı olurdu. Bununla beraber Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse... Onu tahkik edin. Yoksa bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza peşiman kimseler olursunuz. Hem bilin ki içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı muhakkak ki sıkıntıya uğrardınız. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde süsledi. Küfrü, ...fasıklı, isyanı size çirkin gösterdi. İşte rüşdünü bulanlar da onların ta kendileridir. Size küfrü, fasıklığı, isyanı çirkin göstermesi... ...sırf Allah'tan bir fazlı kerem ve nimet olmak içindir. Allah hakkıyla bilendir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki zümre birbiriyle dövüşürlerse aralarını bulup barıştırın. Eğer onlardan biri diğerine karşı hala tecavüz ediyorsa siz o tecavüz edenle Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bin netice eğer Allah'ın emrine dönerse artık adaletle aralarını bulup barıştırın. Her işinizde adaletle hareket edin. Allah, şüphesiz ki adil olanı sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını bulup barıştırın. Allah'tan korkun, ta ki esirgenesiniz. Ey iman edenler! Bir kavim diğer bir kavim ile alay etmesin. Olur ki, alay edinenler Allah indinde, kendilerinden yani Alay edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları eğlenceye almasın. Olur ki onlar, eğlenceye alınanlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü attır. Kim? Allah'ın yasak ettiği şeylerden tövbe etmezse onlar... Salimlerin ta kendileridir. Ey iman ederler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü bazı zan vardır ki günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kiminiz de kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir. Çok esirgeyicidir. Ey insanlar! Hakikat biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz Takvaca en ileride olanınızdır. Hakikaten Allah, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz ama bari Müslüman olduk deyin. İman henüz sizin kalplerinize girip yerleşmemiştir. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz,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 sadık olanların ta kendileridir. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onlar İslam'a girdiklerini senin başına kakıyorlar. Onlara ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis sizi imana muvaffak ettiği için size Allah minnet eder. Eğer size inandık demenizde sadık insanlarsanız varsanız, şüphesiz göklerin ve yerin kaybını Allah bilir. Allah ne yapıyorsanız hakkıyla görücüdür.